Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi geçen hafta biz gusül'den bahsettik. Ne ile? Ee, guslu gerektiren şeylerden bahsettik. Hangi durumlarda gusül şarttır dedik. En son Müstahap olan gusullere geldik ama birinci madde Cuma günü gusul etmek dedik. Bu ihtilaflı dedik. Cumhur. Buradaki guslün Mustahap olduğunu söylüyor. Cuma namazı için alınan guslün ama e, bazı alimler dedik e, buradaki guslün de vacip olduğunu, herkesin o gün gusül alması gerektiği gerektiğini söylediğini söyledik ve iki tarafın delillerini karşılaştırdık. E, onun için. Cuma günü gusletmeyi de müstahap olan gusüllerle beraber zikret ettik. gelmiştik değil mi? İkinciye geldik, okuyalım şimdi. Şimdi vacip olan, yani gusül alınması gereken yerleri okuduktan sonra şey okuduk mu? Arka bayram günü gusületmeyi okuduk. Bunları okuduktan sonra bu defa dedik müstahap olan gusüller. Yani vacip olmayan, fakat kişi alırsa güzel olan, peygambere uymuş olacağı gusüller dedik. Üç. 3- İhram büslü. Zeyf bin Sabit radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihram giyilip telbiyeye başladığı zaman büsl etti. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten ihrama girilirken ve Mekke'ye girileceği zaman büsl etmek Gayet açık öyle değil mi? Şey yapmaya lüzum yok, anlatmaya lüzum yok. 4- Mekke'ye girerken büsl etmek. İbn-i Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zihir Tuva'da e, sabah namazını kırdıktan sonra Mekke'ye girerken büsl rivayet etmiş. Kendisi de böyle yapmıştır. Şimdi normalde Mekke Allah'a en sevimli bölgelerden olduğu için ve aynı zamanda haram olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye giderken Zituva denilen yerde geceledikten sonra gusül alıp da öyle Mekke'ye girmiştir. Tabi şimdi bunu rivayet eden i̇bn Ömer olduğu için burada rivayet eden sahabeyi tanıyaraktan hareket etmek lazım. Yani Peygamberimiz bunu acaba teşri manasında mı? hani ümmetine göstermek için mi bu guslü almıştır? Yoksa Peygamber aleyhissalatu vesselam normal belki de sabah kalkmıştır, ee, banyo yapmaya ihtiyacı olmuştur, gusül almıştır. Belki de serinlemek için gusül almıştır. Fakat i̇bn Ömer biliyorsunuz, Peygamberimize tabi olma noktasında çok şedid bir sahabe olduğundan dolayı, e, bu konuda çok titiz olduğundan dolayı, yaptığı normal fiilleri dahi i̇bn Ömer e, takip ediyordu. Ama her halükarda Peygamberimiz Mekke'ye girerken gusletmiştir. Yalnız Peygamberimizin fiillerini sadece i̇bn Ömer rivayet ediyorsa veya i̇bn Ömer fiil olarak yapmışsa biraz üzerinde durup düşünmek lazım. Bir de Mekke'ye girerken gusletmek ayrı bir şey. İhrama girerken gusletmek çok ayrı bir şey. İhrama ne için girilir? Umre için veyahut da haç için. Kişi eğer o ihrama girerse o zaman gusletmesi nedir? O zaman gusletmesi sünnettir ölü Ölüyü yıkanının gusletmesi. Ebu Hureyir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ölü yıkarsa yıkasın, kim cenaze taşırsa abdest alsın buyurdular. Diğer bir hadiste ölü yıkadığınız zaman gusletmeniz gerekmez. Zira ölüleriniz necis değildir. Ellerinizi yıkasanız size yeter buyrulmuştur. i̇bn Ömer dedi ki biz ölü yıkadığımız zaman bazılarımız gusletiyor, bazılarımız gusletmiyoruz. Şimdi ölüyi yıkanın gusletmesi. Daha önce de demiştik peygamber aleyhisselatü vesselam bir hadiste diyor ki kim ölü yıkarsa gusletsin, kim de cenazeyi taşırsa abdest alsın. Şimdi bu hadis tabi hatırlıyorsanız demiştik bazı alimler bu hadise zayıf diyor en başta. Bazı alimler, çoğu alim de bu hadise hasen diyor. Şimdi bu hadisi biz diyelim ki kendisiyle amel edilebilecek hasen hadis kabul edersek dahi burada bir emir var emir neyi gerektirir? Vücubiyeti gerektirir öyle değil mi? Kim ölüyü yıkarsa gusletsin. Yalnız biz demiştik ki, asıl olan emrin vücubiyet ifade etmesidir. Yan bir delil gelirse, farklı bir delil, buradaki emrin vücubiyete delalet etmediğini gösterebilir. Mesela ne gibi? Burada işte ee, ölüyü yıkadığınız zaman gusletmeniz size yeter, ölü yıkadığınızda ellerinizi yıkamanız size. E, gusletmeniz gerekmez. Elle, elleriniz necis değildir. Ellerinizi Hasan'ı size yeter diyor. Bir de İbn Ömer'in bir ölü yıkadığımızda dileyen guslederdi, dileyen etmezdi. O zaman buradaki emir ne emridir? İrşad emridir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhisselatü vesselamız en doğru olana, en güzel olana insanları irşat ediyor. Emre diyor. Yoksa buradaki vücubiyet ifade eden emir değildir. E hadiste emir olduğu halde vacip olmadığını nereden çıkardık? ekstra gelen diğer delillerden çıkardık. O her cuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün bütün hanımlarına uğradı. Haybe'sinin yanında ayrı ayrı Ay En bir kere olmazdı. olur ancak böyle yapmak daha temiz, daha hoş ve daha paktır buyurdular. Normalde ee, bir insan Eşiyle beraber olduğu zaman veya iki eşi varsa biriyle beraber, diğeriyle de beraber olursa eğer e, en sonda kusur abdesti alması yeterlidir. Yani illaki arada kusur abdesti almasına lüzum yoktur. Fakat iki cimanın arasında demiştik daha önce de abdest alması sünnettir. Çünkü Peygamberimiz diyordu o bedeni daha çok canlılık kazandırır. Tamam bu e, böyle yapabilir ama en hoş, en temiz ve en pak olan hangisidir? Kişinin her cıma için. Yeni bir gusletmesidir. Gusle Bu da nedir? Bu da müstahaptır. Ama gusletmese de bir şey olmaz. İstihazelenin özürlüğünün her namaz için veya öğle, ve ikiliye bir, akşam ve yatsıya bir ve sabah namazı için bir gusletmesi. Ayşe radıyallahu <gülüyor> anh şöyle dedi. Bu muhabiri binti Cahş radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anh Resulullah zamanında istihazı oldu. Resulullah kendisine her namaz için yıkanmasını emretti. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resûlullah devrinde bir kadın istihaze oldu, İkinciyi öne ilk vaktine alıp, öğleyi teyhir ederek, ikisi için bir defa akşamı teyhir edip, yatsıyı öne alarak ikisi için bir defa kutsetmekle ve sabah içinde bir defa kutsetmekle emrolundu. İstihaze ne demek? Şimdi kadının demiştik üç tane hali var, öyle değil mi? Hayız olması var, hayız kanı var, nifas kanı var, bir de istihaze kanı var. Hayız kanı nedir demiştik? Kadınlarda belli bir yaştan sonra her ay görülen e, renginden kokusundan belli olan gününden aynı zamanda belli olan kandır demiştik nifas kanı nedir demiştik nifas kanı ise doğumdan sonra kadınlarda görülen kandır demiştik bu iki kan olduğunda kadın namazla kılamaz oruçta tutamaz demiştik Yalnız bir de bunların yanında istihaze kanı vardır yani hayız ve nifas değildir kadın namaz da kılar oruçta tutar bütün Temiz kadının yapacağı her şeyi yapar. Yalnız e, bu kadının kan akıntısı devam ettiği zaman ne yapacak bu kadın? Abdest alıp mı namaz kılacak yoksa e, başka bir şey mi yapacak diye. Burada iki tane yöntem e, var. ne yapacak kadın akıntı olan kısma bir bez koyacak. Eğer kadında bu hastalık varsa. istiyorsa her namaz vaktinde her namaz için veya her namaz vakti için bir defa yıkanacak, gusd edecek. Dilerse de sabah namazına bir kere, öğle ve ikindiye bir kere, akşam ve yatsıya bir kere olmak üzere üç defa gusd edecek. Akşam ve öğle ve ikindiye nasıl yapacak? Öğleyi son vaktine erteleyecek. İkindiği de ilk vaktine alacak. Bu şekilde ee, gusd edip ikisini birden kılacak. Ondan sonra akşam ve yatsı için de aynısını yapacak. Buna ne diyoruz? Cem'i suvari diyoruz öyle değil mi? Hanefilerdeki cem gibi yapacak. İki şekil var. Yani ya her namaz için gusül alacak veyahut da e, sabah için ayrı, öğle ve akşam için, öğle ve ikindi için ayrı, akşam ve yatsı için ayrı olmak üzere 3 defa gusül alacak bu şekilde. Ama normal istihaze hali kadın nedir demiştik? Her şeyinde temiz kadın hükmündedir. Üşrünün defininden dolayı Necî İbn Mukap anlatıyor. Adrî diyullah dedi ki: "Ebu Talib ölünce asurullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip İftihar amcan müşrik olarak öldü dedim. Bana git, git babanı göm. Sonra bana gelinceye kadar hiçbir şey yapma buyurdular. Ben de gidip gömdüm ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip haber verdim. Bunun üzerine bana yıkanmamı emir buyurdular ve yıkandım. Sonra bana dua eli verdi. Ancak dua eli Bir de müşriğin defininden dolayı da peygamberimiz ne yapmıştır? Ee, Hz. Ali'nin elini yıka yıkamasını istemiştir. Normalde hatırlıyorsanız biz demiştik ki e, müşrikler necistir. Allah Azze ve Celle deyir, Ey iman edenler, müşrikler necistir. Fakat buradaki necaset ne değil demiştik? Manevi necaset, din, din anlamında necaset, itikat yönünde necasettir demiştik. Yoksa bedenen müşrikler necist değildir. Neyi delil getirmiştik? Bu ayet inmesine rağmen peygamberimizin müşriklerle yaptığı muamele, yani müşriklere dokunması, onların kaplarını kullanması öyle değil mi? Onlarla iç içe olması, onlara değdiği zaman abdest almaması, işte sahabenin müşrik anne babalarının onların evine gelip oturması, kimseye işte oturdukları yeri yıkayın gibi emirde bulunmaması, müşriklerin necis olmadığını gösterir demiştik. Buradaki necasetin ne olduğunu, manevi anlamda onların itikadı, onların dini necistir anlamında olduğunu gösterir. Bu bir. İki, demiştik insan ölse de necis değildir. Öyle değil mi? İnsan her harükarda temizdir. İnsan ölse de insan necis değildir. Peki burada Hz. Ali'ye Peygamberimiz elini yıkamasını ve pardon banyo yapmasını emrediyor. O zaman bu emir ne emridir? İrşat emridir değil mi? Müstühaplığı gösteren emirdir. Yoksa vücubiyet ifade eden, vacip olduğunu gösteren emir değildir. O zaman bir müşriğin defninde, normalde müşriğin defninde bulunmamak lazım. Yani normal şartlarda. Ama burada olduğu gibi işte Ebu Talip ölmüş, Peygamberimiz Ali'ye git işte babanı öm, göm demiş. Kimse olmadığında veya özel bir durumda insan böyle bir şey iştirak etmek durumunda kalırsa eğer o zaman da ne yapması lazım? Banyo yapması lazım veyahut da banyo yapması müstehaptır. Baygınlıktan dolayı Ubeydullah i̇bn Abdillah'tan gelen bir rivayettir. Ubeydullah der ki? Aişe radıyallahu anh'ın yanına gidip Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığından bana anlatmaz mısın dedi. Anlatmaya başladı. Elbette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağırlaştı ve halk namazını kıldı mı diye sordu. Biz hayır ey Allah'ın usulü onlar sizi bekliyorlardı değil. Değene benim için su koyun emrettiler. Su koyun diye emrettiler. Aişe der ki hemen dediğimi yaptık o ikamdı. Sonra kalkmaya çalıştı fakat üzerine baygınlık çöktü. Sonra kendine geldi ve tekrar cemaat namaz kıldığını mı diye sordu. Hayır dedik onlar sizi bekliyorlar ey Allah'ın Resulü. Tekrar benim için su koyun diye emretti. Ayşe der ki dediğini yaptık yıkandı sonra tekrar kalkmak istedi. Yine üzerine baygınlık çöktü sonra ayılınca insanlar namaz kıldın mı diye sordu. Hayır dedik onlar sizi bekliyorlar ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Benim için su koyun dedi ve yıkandı. Burada da Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, e, ölüm hastalığındayken baygınlık geçirdikten sonra her uyandığında, ne yapıyor? Her uyandığında gusül alıyor tekrardan, tekrardan bayılıyor, tekrardan ayılınca tekrardan gusül alıyor. Buna dayanarak alimler e, bayılan insanın gusül almasının sünnet olduğunu söylemişlerdir. Peygamberimiz böyle yaptığından dolayı. Bunlar da nedir? Bunlar da bu sayılan, saydıklarımızla müstahap olan gusüllerdir. O zaman şöyle bir özetleyecek olursak, gusül ne zaman gerekir? Gusül, meni kadından veya erkekten, uykuda veya uyanıkken tazyik ile çıkarsa demiştik, yani fışkırarak çıkarsa neyi gerektirir? Şehvetle ve fışkırarak. Fışkırarak çıkmazsa nedir? Kesik kesik. Çıkarsa eğer, e, kişinin gusül abdesti alması gerekir. E bunun üzerine bina ne demiştik? Eğer meni insandan istem dışı çıkarsa, şehvetsiz çıkarsa veya da Arta kalan bir meni ise bu. Ee, fışkırma özelliği yoksa demiştik. Bu ne değildir? Bu guslü gerektirmez. Kadın veya erkeğin meni gelmese dahi cinsel beraberlikte bulunmaları. Bunun ölçüsü de neydi demiştik? Kadının veya erkeğin o cinsel organlarının sünnet kısımları birbirinin içinde kaybolursa ne olur demiştik? Gusül abdesi gerekir. Hayız ve nifas bittiğinde hakeza e, kadının gusül etmesi gerekir. Ölüm. Ee, vaki olunca guslettirilmesi gerekir Müslüman olan kişinin. Kafir Müslüman olunca ihtilaflı dedik. Biliyorsunuz hatırlıyorsanız. Kafir Müslüman olunca gusül alması. Bir de Cuma günü gusletmen ihtilaflı olduğunu söyledik. Efdal ve en ihtiyatlı olanın gusletmek olduğunu. Cuma namazı için eğer kişi Cuma'ya gidiyorsa gusletmek olduğunu söyledik. Daha sonra bu kalan saydıklarımız ise bunlar nedir dedik? Bunlar ihtilafsız veyahut da genel çoğunluğa göre genelde müstehap olan gusullerdir dedik. Şimdi bu guslün gerektiği yerler. Şimdi bu defa yavaş yavaş ne yapacağız? Nasıl gusül alacağız? Bu durumlar olduğunda gusul almamız gerekiyormuş. Şimdi bu defa nasıl gusul alacağız? Guslün farzları nelerdir? Bunları ne yapacağız? Bunları göreceğiz inşallah. Guslün farzları. Niyet. Yeri kalktır. Dil ile telaffuzu didaktır. <gülüyor> Her ibadette olduğu gibi Niyet gusülde de nedir? Niyet gusülde de farzdır. Neden dolayı? Çünkü e, özellikle gusül gibi kendisine başka amellerin de benzediği şeyler ancak niyetle ayrılırlar. Mesela diyelim normal bir insanın banyo yapışını düşünün veya da yazın serinlemek için e, duş aldığını düşünün. Şekil olarak bu da gusüldür. Öyle değil mi şekil olarak baktığınız zaman bu da gusüldür. Ama bunu normal İslam guslundan ne ayrılır? niyet ayrılır öyle değil mi bütün e, adetleri ibadetlerden ayıran bütün ibadetleri adetlerden ayıran şey nedir niyettir bu niyeti yaparken genelde daha önce de anlatmıştık zaten yaygın olan nedir ki? insanların dil ile açıktan niyet getirmeleridir ama demiştik İslam'da dil ile açıktan niyet getirilmesi yoktur bu bidattır çünkü Peygamberimizin her şeyini bize detayı ve tafsilatıyla aktaran sahabe Hiçbir rivayette peygamberimizin ağzıyla niyet getirdiğini rivayet etmemişlerdir. Bu da bize neyi gösterir? Peygamberimizin ağzıyla niyet etmediğini gösterir. Zaten niyet, lugat olarak demiştik. Mahalli ve yeri neresidir? Kişinin kalbidir. Kalbinden niyet etme. Onun için de özel bir lafza da gerek yoktur. Yani niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya demeye de lüzum yoktur. Niyet ettim Allah rızası için cenabetliği üzerimden kaldırmaya demeye de e, lüzum yoktur, gerek yoktur. Kişinin kalbinden şere'i gusül almaya niyet etmesi bile nedir? Yeterlidir. Öyle değil mi? Kişinin kalbinden gusül alıyorum. Yani, gusül, yani ben gusül alacağım diye kalbinden geçirmesi bile niyet olarak kişiye ne yapar? Niyet olarak kişiye yeter. Hatta hatırlıyorsanız demiştik İbn-i ibadetlerde ağzı ile açıktan niyette ısrar edenin cezalandıracağını söylüyor. Bidatte ısrar ettiğinden dolayı ee, yönetici veyahut da yöneticiler tarafından cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Besmele, hükmü abdestteki gibidir. Böyle değil tabi. Daha önce de demiştik. Besmele nedir? Besmele sünnettir. E, demiştik. Abdestte de gusulde de besmele nedir? Besmele sünnettir. Bütün azaları yıkamak. Daha önce kaydettiğimiz Maide 6 Nisa 43 ve Bakara 222. ayetlerinde bütün vücudun yıkanması emredilmiştir. Şimdi bütün ağızları yıkamak, e, gusül bir yıkama olduğundan dolayı ve bütün bedene taalluk ettiğinden dolayı, bütün bedenle alakalı olduğundan dolayı bütün bedeni güç nispetinde suyu yapmak lazım? Ulaştırmak lazım. E, Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan rivayet edilen hadislerde Peygamberimiz gusül ederken bütün cesedini yıkardı. Hatta açık rivayetler var bir ileride yani Gusülün alınış şekillerinde gelecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bedenine suyu ulaştıracak şekilde ne yapardı? Su geçecek şekilde gusül ederdi. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki nasıl ki abdestte mesela Allah Azze ve Celle yüzü yıkayın diyor. Yüz dediğinden dolayı yüzün her tarafına suyun ulaşması lazım değil mi? Yüz ölçüleri dediğimiz yere suyun ulaşması lazım. Allah Azze ve Celle de cünüp olduğunuzda gusül edinin diyor ya temizlenin diyor Allah Azze ve Celle. Yani temizlenin deyince bütün ceset işin içine giriyor. O zaman bütün cesede ne yapılması lazım? Bütün cesede suyun ulaştırılması lazım, dış. Ceset dediğimiz her tarafa suyun ulaştırılması lazım. Bu besmeleyi buradan çıkarıyoruz zaten dediğimiz gibi. O zaman guslum farzı kaçtır? Guslum farzı ikidir. Yani olmazsa olmazı ikidir. Bir, niyet getirmek Onu da yeri kalptir. İki, bütün azaları yıkamak. Bir şey daha vardı ihtilaflı kim söyleyecek? Ağza ve burnuna ne yapmak? Ağza ve burna su vermek. Kimlere göre vacipti bu? Başka? Hanbelilere göre hem abdestte hem gusülde neydi? Ağza burna su vermek farz demiştik. Öyle değil mi? İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde ise sadece ağza burna su vermek gusülde farzdır e demiştik. Racih olan nedir demiştik? Racih olan sünnet olmasıdır demiştik. Gusülde de abdestte de ağzaburuna su vermenin ee, racih olan racih olan sünnet olmasıdır demiştik. Fakat ihtiyaten yani bütün lafızlarda emir sigasıyla geldiğinden dolayı ve peygamberimiz hiç terk etmediğinden dolayı demiştik. Ne yapmamız lazım? Gusülde de abdestte de ağzaburuna su vermemiz lazım. Ama cumhur ulema sünnet demesine rağmen demiştik. Delillerindeki emirden dolayı yani racih olması daha meyildar görünüyor demiştik. Öyle değil mi? Yani şeydeki emirden dolayı lafızlarda özellikle abdestte lafızlarda emirden dolayı abdest için konuşuyorum ha, gusül için konuşmuyorum. Lafızlardaki emirden dolayı daha çok e, şeydir demiştik. E, vacip olmasına insan meylediyor demiştik. Gusülde ise racih olan sünnet olmasıdır. Fakat ihtiyaten ne yapmak lazımdır? İhtiyaten ağza burnuna su vermek lazımdır demiştik. Guslün sünnetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin guslederken yaptıklarına baştan sona kadar riayet etmektir. Tafsirat gelecek. Şimdi guslün sünnetleri dediğimiz zaman nasıl öğrenebiliriz guslün sünnet olduğunu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın gusletme şekillerine bakarız. Nasıl gusletmişse Peygamberimiz o şekilde guslet. O da zaten bir e, bir sayfa sonra gelecek, peygamberimiz nasıl gusl diye baştan sona guslün şeyleri de o şekilde belli olacak. Cünüp olanı haram olan şeyler. Bir namaz, ister farz ister nafili bir namaz olsun cünüp veya hayızlı olan kimse namaz kılamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik olmadan namaz kabul olmaz buyurmuştur. Daha önce de hatırlıyorsanız demiştik ki cünüp olan insan birçok konuda hayız ve nifas nedir? Cünüp aynı hükümdedir. Kadın hayız ve nifas olursa, erkek de cünüp olursa bunların namaz kılamayacağı nedir? Bunların namaz kılamayacağı kat'idir. Peki kadın hayızken oruç tutamıyor erkek, cünüpken oruç tutabilir mi? Tutar değil mi? Sabah mesela kalktı diyelim adam cünüp, oruç ne yapabilir? Oruç tutabilir çünkü Peygamberimiz tutmuştur. Aynı şekilde e, cünüp, hayız bir de nifas olan kadın Kur'an okuyamaz öyle mi? Okur değil mi? Niye? Çünkü o kita genel kitaplarda okuyamaz derler. Yani kadın, hayız olan kadın veya cünüp Kur'an okuyamaz derler. Ama biz ne demiştik? Bu konuda sahih bir delil olmadığından dolayı ne yapabilir? Cünüp ve hayız olan kadın Kur'an okuyabilir. Ee, delilimiz neydi bu konuda? Delilin olmaması, öyle değil mi? Delilin olmaması başlı başına bir delildir demiştik cünüb olanın veyahut da haiz olanın Kur'an okuyamayacağına veya Kur'an'a dokunamayacağına dair delil açık bir delil. Yani ya bize geliş yoluyla sayh olması lazım, bir de delaleti sayh olması lazım. Demiştik. Ya kullanılan bu konuda delil getirilen hadisler nedir? Zaten senetlerinde sorun var. Demiştik. Sayh olan ayet var ellerinde. Demiştik. Bir de bir tane hadis var. Onda delaleti ne değildir? Delaleti Nereye delalet ettiği belli değildir. Çünkü müşterek lafız var. Birden çok manaya gelen yani ona temizden temizlerden başkası dokunamaz e, diyor. Ayette demiştik zaten ona dan kasıt nedir o belli değil. Yani levh-i mahfuz mudur, e, kitap mıdır, racih olan levh-i mahfuz olmasıdır demiştik. Hadise gelince de temizden başkası dokunamaz. Temiz nedir demiştik. Yani müşrik olmayan Müslüman mı, cünüp olmayan, e, temiz mi, işte e, i necaset olmayan, Temiz mi? Hangisi? Ne kastediliyor? O belli değil demiştik. Ondan dolayı, Racih olan demiştik. Cünüp, erkek ve hayızlı kadının Kuran-ı Kerim okuyabileceği, Allah'ı zikir edebileceği demiştik. İki, tavaf. O da abdest bölümünde neydi? Abdest bölümünde geçmişti. Ayşe annemiz, hayız olduğu zaman Peygamberimiz ona ne diyordu? Hacıların yaptığı her şeyi yap, sadece ne yapma sadece tavaf yapma diyordu Ayşe annemize. O zaman cünüp olan nedir demiştik? Cünüp olan tavaf yapamaz demiştik. Cünüp artık hayız da aynı şekilde tavaf yapamaz. Kadınların gusül ile ilgili meseleler. Şimdi normalde kadın ile erkek gusül ederken eşittir. Yani erkek nasıl gusül ediyorsa, yani bir sayfa sonra anlatacağımız guslün şekli neyse ikisi de niyet getirmek, ikisi de bütün vücutlarını yıkamak La beraber yalnız kadınların e, erkeklerden ayrıldığı birkaç tane basit nokta vardır. Yani onları yazar ne yapmış? Onları yazar ayrı zikretmiş. Bir, kadının saçının örgülü olması engel değildir. Ümmü Semmer radıyallahu anhâ anlatıyor. Bir gün ey Allahın Resûl dedim, ben çok örgüsü olan bir kadınım. Hayiz ve Cenâbet'ten yıkanırken örgüleri çözeyim mi? Hayır, buyurdular. Başının üzerine ellerine üç kere su avuçlayıp dökmen, sonra da beddenin su döküp yıkanman, sana yeterlidir. İki, Diğerini de oku. Hayızlı kadın kul örgüsünü çözer. Aşer adi anlatıyor. Ve sellem, ben adetliyken bana saçının örgülerini çöz ve yıkan dedi. Bu iki bölüm arasındaki çelişki kim zikredecek? Şöyle bir bakın, düşünün. Fıkıh okuyorsunuz, ilmihal okuyorsunuz, biraz fıkr edin, anlayış gösterin. Bu bir ve iki arasında bir çelişki var. Kim bunu zikredecek? Ama tam net böyle, genel değil yani. Lafızlara dikkat edin hadislerin lafzına, orada. Biraz dikkatli bakın. Birinin çok ağır olması, birinin az olması. Birinci hadiste de şey soruyor, hayız ve cennet kendi kendi soruyor. İkinci hadiste hayız diyecek. Tam neyi soruyor ama? Birisinde cennetlik diyor, hayızlık diyor. Hı. Yine devam ediyor. Yani bilmiyorum da vallahi adam başlıklara baksanlar ya bu kadar da olmaz inanki. Boşuna ders okuyoruz yani. Tam konu ne? Konu önce bir konunun başlığına bakın. E ee, tamam ihtilaf ne ikisinin arasında? Biz ne neyi neyi emrediyor? Ne ne diyor? Ne dediğiniz belli değil. Şimdi birinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, Ümmü Seleme diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, ben örgüsü olan bir kadınım. Hayız ve Cenabet durumunda örgülerimi çözeyim mi? Peygamberimiz çözme diyor. Bak hayız ve e, işte normal Cenabetlik durumunda örgülerimi çözeyim mi? Peygamberimiz çözme diyor. Üç defa su dök yeter. Ayşe annemiz diyor ki, ben e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a adetliyken, yani hayız iken banyo yaptığımda, Saçının örgülerini çöz ve yıkan dedi. Şimdi bu ikisinin arasında ne olmuş oldu? Çelişki olmuş oldu. Ümmü Seleme diyor ki, hayız ve cenabette örgülerini çözmene gerek yok dedi. Öyle mi? Hayız ve cenabette. Ayşe annemiz de diyor ki, bana da diyor ki, hayız esnasında peygamberimiz örgülerini çöz dedi. O zaman ne diyoruz? Birincideki hayız lafzı nedir? Hayız lafzı fazladır. Sadece cenabet vardır. Yani cenabetken örgülerimi çözeyim mi ya Resulallah? Çözmeyebilirsin. Üç defa su dök yeter. Hayızken Hazreti Ayşe Peygamberimiz örgülerini ne yapmaya çalışıyor? Örgülerini çözmesini emir ediyor. Anlaşıldı mı şimdi? <gülüyor> Çelişki var iki hadisin arasında. Anlatacağım şimdi onu. Yani aslında burada ne, neyi anlıyoruz? Yazanın fıkhıçı olmadığını anlıyoruz ilk başta. Ondan sonra bunu anladıktan sonra şuna geliyoruz. Diyoruz ki Kadınlar guslederken eğer saçları bağlıysa cumhur ulemanın normal halde müstahap olanın kadının saçının bağlarını çözmesi gerektiğini söylemişlerdir. Yani normal kadının saçının köklerine suyun ulaşabilmesi için kadının ne yapması gerektiğini kadının saçlarının bağını açması gerektiğini söylemişlerdir. Yalnız bir de Ümmü Seleme'nin hadisi var. Ümmü Seleme Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan müsaade istiyor. Şey için... Gusülde saçlarını açmamak için, çünkü saçları çok faz, fazla olduğundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ona diyor ki, tamam diyor, yani cünüpken normalde saçlarını açmayabilirsin diyor. Ama Ayşe annemize hayızken saçlarını açması gerektiğini söylüyor. Niye? Çünkü kadın cünüplükten guslü fazlaca yapar. Fazlaca yaptığı için o dönemde sürekli kadının saçını açıp, bağlayıp, tarayıp, örgü yapması sıkıntı olduğundan dolayı Peygamberimiz cünüplükten guslederken aç, açmayabileceğini söylemiştir. Yani sadece üzerine üç defa su dökmesinin yeterli olduğunu söylemiştir. Sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Fakat hayız kadının başına ayda bir defa geldiğinden dolayı Peygamber ne yapmıştır? Peygamberimiz e, kadının saçını açması gerektiğini söylemiştir. Çünkü sıkıntı söz konusu değildir. Yani ayda bir defa olduğundan dolayı sorun yok. Ama öbür türlü cünüplükten kusretmesi kadının çokça olduğundan dolayı belki iki günde, üç günde bir olacağından dolayı ne yapmıştır? Böyle bir ruhsat tanımıştır. Normalde bu görüşü kabul eden alimler, yani ayrıma giden alimler kadın iki hadisi bir arada alıp da kadın cünüplükten gusederken saçlarını aç açmayabilir, sadece üzerine su döker ama hayizken saçlarını açması gerekir diyen alimler Ümmü Seleme'nin hadisindeki bu hayız lafzının fazladan geldiğini, aslında olmadığını yani sonradan eklendiğini iddia etmişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Fakat yazar bu görüşü savunmasına rağmen ne yapmıştır? Bunu da beraberinde getirmiştir. Ondan dolayı burada sıkıntı var. Yoksa hayız lafzı e, hadislerde geçiyor. Ama bu iki hadisi birden kabul edip, bundan beraber amel eden alimler bu birinci, laf, birinci hadisteki hayız lafzının ne olduğunu sonradan eklendiğini iddia ediyorlar. Öyle mi? Aslında olmadığını söylüyorlar. Hayır yok kadın her halükarda işte saçını açmalıdır e, derse biri eğer birinci hadisine yapmaması lazım? Kabul etmemesi lazım. Zaten kadın saçını açmalı mıdır, açmamalı mıdır konusunda e, cumhur ulema, Genelde kadının eftar olan saçını açması gerektiği ama Ümmü Selama hadisiyle kadının e, normal cünüplükten gusrederken saçını açmayabileceğini söylemişlerdir. Aynı şekilde hayızken de kadın saçını açmayabilir demişlerdir. Açması müstehaptır demişlerdir. Fakat İmam Ahmet ne diyor? İmam Ahmet kadının hayız iken saçlarını açması vaciptir diyor. Hayız iken saçlarını açması vaciptir diyor. Biz ne diyeceğiz o zaman sonuç olarak? Diyeceğiz ki, Normal şartlarda kadın cünüplükten guslediyorsa ve saçını açmasında sıkıntı söz konusuysa kadın ne yapabilir? Saçlarını açmadan saçlarını yıkayabilir. Ama hayız, peygamberimiz hayızlıya saçlarını açmasını emrediyor. Eğer kadın e, hayız ise hayız da ayda bir olduğundan dolayı sık sık olmadığından dolayı hayızdan gus ederken saçlarının açması nedir? Saçlarının açması evladır. 3. Hayızdan bu sedenin kan gelen yerlere mis, misk sürmesi müstahaptır. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Ensardan bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayızdan nasıl yıkanacağını sordu. Bunun üzerine Ali aleyhisselatü vesselam da nasıl yıkanak yapsa öyle emretti ve dedi ki miske bulanmış bir e, bez pamuk parçası al onunla temizlen. Onunla nasıl temizleneceğin diye tekrar kadın sordu diye kadın tekrar sordu. "Essülallah onunla temizden buyurdu." Kadın tekrar etti. E nasıl Resulullah? Subhanallah temizden." dedi. Baktım ki anlamıyor. Kadını kendime çektim ben. O parçayı kan bulaşmayacak tatbik et dedim. Şimdi biraz böyle tane tane oku mesela anlaşılsın. Tam okuduğundan anlaşılmıyor. Dinleyen anlamaz sen ne okuyorsun. Şimdi kadının biri peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hayızdan nasıl yıkanacağını sormuş. Peygamberimiz de ona guslu anlattıktan sonra temizli yani miske bulanmış bir bez. Yani temiz kokuya bulanmış bir bez al. Onunla ne yap demiş? Onunla temizlen. Kadın anlamamış. Bir daha sormuş. Peygamberimiz bir daha açıklamış. Kadın yine anlamamış. En son Ali radiyallahu anh açıklamış. Ee, nasıl? Ayşe, Ayşe mi? He. Ayşe radiyallahu anh açıklamış. Pardon. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hayız kanı Zaten ileride de gelecek hayız kanını diğer kanlardan ayıran şey rengi ve kokusudur. Hayız kanında pis bir koku vardır. Yani böyle insanları rahatsız edecek hem kadını hem de ona yakın o yakın temas yakın temasta bulunacak olan insanları ee, rahatsız edecek bir koku vardır. E, eski dönemde de şimdiki gibi kadını tamamen koruyan koku çıkmasına engel olan petler olmadığından dolayı Sadece bez olduğundan dolayı, kadının kokma ihtimali neydi? Kadının kokma ihtimali yüksekti. Bundan dolayı Peygamberimiz o kokunun önlenmesi ve o pis kokunun yerine kadının güzel kokması için, İslam dini, temizlik dini olduğu için kadına e, bir parça beze temi, miske bulandırıp onunla temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Yani kokuyu değiştirebilmesi için böyle bir şey emrediyor. Ha bu bugün nedir? Bu bugün Sünnet mesabesindedir. Çünkü bugün kadınlar kokmadığından dolayı, kimseyi rahatsız etmediklerinden dolayı, kadını sıkı şekilde men edecek petler bulunduğundan dolayı, kadını sıkı şekilde men edecek petler bulunduğundan dolayı, ama yine de nedir? Bu müstahaptır Yani bunu yapması kadının güzeldir. Güzel kokulara bürünmesi veyahut da Peygamberimizin inşaat ettiği şekilde gusletmesi nedir? İnşaat ettiği şekilde gusletmesi e, müstahaptır kadının. Ama dediğimiz gibi, eski dönemdeki gibi çok da lüzum e, yoktur. Çünkü bugün e, insanlar rahatsız etmiyor. Okuyalım mı, yeter mi? Nasıl? işte böyle sabah Nasıl? Nasıl? Kusrediyor ya, cebedi kusrediyor. Bu müstahap mıdır yoksa var mıdır? Yok, kusretmesi lazım. Vaciptir. Tabi. Bu müstahap için almış. Nasıl? Müstahap olan müstahap için almış. Pardon, pardon. İst bir daha istihazeli kadını soruyorsun değil mi? Ha, istihazeli kadının bu kusretmesi. İstihazeli kadının normalde abdest alması gerekiyor her namaz için. Bir dakika, öyle. He. İstihazeli kadının normalde her namaz için abdesti bozulmadı. Eğer bozulmuşsa tabi, yani kan gelmişse veyahut da abdest bozulmuşsa, her namaz için e, abdest alması gerekiyor. Bunun yanında diler ise e, her namaz için gusül alır veya iki namaz arasında şey yapar. E, nedir ismi? Gusül alır. E, Hayızlı kadının veya nifaslı kadının namaza baş temizlendiğinde namaza başlayabilmesi için onun gusül alması vaciptir. Bu, bu, bu. Böyle oldu bu müstahap yani. Mesela bu erkekte de olabilir diyelim bazılarında hastalık oluyor, akıntı oluyor, sidik akıntısı. Söz, e, söz konusu oluyor. Böyle bir şey söz konusu olursa oraya bir bez parçası koyacak. Ondan hemen önce abdest alacak. Yani namaza durmadan hemen önce abdest alacak. Artık namazını bu şekilde kılacak. Ondan sonra ikinci bir e, abdest na, namaz kılması gerekirse tekrardan abdest alacak. Ama yoksa çünkü şey olduğundan, kendi elinde olmadığından dolayı, özürlü olduğundan, hasta olduğundan dolayı Allah azze ve celle sıkıntıyı ne yapmıştır? Sıkıntıyı bu ümmetten gidermiştir. Bu erkeklerde de olabiliyor. Sadece kadınlarda değil yani. Yok Öyle derken? yanında bulunanlar bu söylemişti. Ne demiştik? Emre? Tamam da nasıl açıklamıştık biz? Hadiste geçiyor da. Öyle değil mi? Vacip olmadığını söylemiştim. Nerede geçiyor? Açalım bir. Nerede geçiyor? Şimdi soruyu anlamadım ben tam. Bir daha soruyu sor. Ölüyü, sizden biri ölüyü yıkadığı zaman... Bu hadis geçmişti, bunu açıklamıştık aslında. Daha önce geçmişti bu hadis. Peygamberimiz diyor, abdest bölümünde geçmişti. Değil mi? Heh. Sizden biri ölüyü yıkadığı zaman, gusletsin, ölü yıkayan guslesin. Ölüyi taşıyan da, cenazeyi taşıyan da abdest alsın diyordu. Öyle değil mi? Ölüyi taşıyan için söylüyor bunu ve ölüyi yıkayan bulunan değil. Ölüyü kim yıkıyorsa orada onun gusletmesini, kim taşıyorsa e, şey yapmasını, e, abdest almasını. Ama biz demiştik ki önce ne de demiştik? Buradaki emir nedir? Buradaki emir vücubiyet ifade eden bir emir değildir. Yani ölüyi taşıyan adam dilerse gusül alır, dilerse ne yapmaz gusül almaz. Niye? Çünkü sahabe ölüyü yıkadıkları zaman diliyenin aldığını diliyenin almadığını söylüyor. Başka bir hadiste Peygamberimiz yine sizden biri ölüyü yıkadığı zaman diliyen kusretsin, diliyen ne yapsın? Diliyenin etmeyebileceğini söylüyor dedik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anlaşıldı mı? Soruyu anladın mı ben? Soruyu anlamadım gibi geliyor. Anladım. Ha, tamam ben kendimi söylüyorum, seni değil. Sen burada neyi anlamamıştın tam olarak? Bir daha söyle. İşte şey yaparken, ölünün yanında bulunanlar husus etsinler. Öyle anladım ben. Heee. Yok ben orada anlatmıştım. Demiştim ki ölüyü yıkayan adamın husus etmesi nedir? Müstahaptır. Yani tamam belki hadisin zahirinden vacipmiş gibi görünüyor ama demiştik, burada zikrettiğimiz yan deliller işte şey olmadığını gösterir demiştik. Burada zikretmiş olduğumuz yan deliller bunun vücubiyet ifade etmediğini söylemiştik ve ölüyü yıkayan ve taşıyan dilerse abdest alır, dilerse abdest almaz veyahut da gusül yıkayan da dilerse gusül etmez. Başka anlaşılmayan buraya kadar bir şey var mı? Yok. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.